Thank you. Selamun Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. İlmi Alet lalegül adresinden gelen sorularımızı İsmail A. Fıkıh kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz ve cevaplar alıyoruz. Sizler de yine sorularınızı bu adreslerden bizlere ulaştırabilirsiniz. Ve yine daha önceki programlarımızda lalegül adresinden yeniden izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Rabbim iyilikler versin. Ee, ilk sorumuz hocam. Bir insan ayağında bir özürden dolayı kıyamda veya rükuda kalamaz durumdaysa sırf oturarak mı kılmalı yoksa sayıcıya varır mı? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Konuyu aslında daha evvelki programlarda, gerek radyoda, gerek televizyonda da işlemiştik. E, namazın malumunuz belli rükünleri vardır. He. Kıyam bir rükündür. Rükü bir rükündür. Secde kıraat birer rükündür. Ancak bu rükünlerin bazı asli rükündür. E, bu konuda Hanefi mezhebinde deniyor ki namazda asli rükün secdedir. Kıyamın He. ve rükû'nun rükun olması secdeye tebaiyet yoluyladır. Dolayısıyla bir kişi eğer secdeyi yapamıyor ise bir şekilde secde yapmak o kişi hakkında özürlenmiş ise bu kişiden kıyam ve rükuda düşer. <gülüyor> bu kişi namazını imayla kılar. Evet. Ancak secdeyi yapabiliyor ise diğerlerini yapamıyorsa bu takdirde hangisini yapamıyorsa onu yapmaz. Onun yerine ima yapar. Geri kalanlarını yerine getirmek <gülüyor> zorundadır. Hanefi mezhebinde böyle Şafii mezhebi bu konuda daha farklı. Zira Şafii mezhebine göre her birleri müstakil bir rükün olduğundan dolayı kişi neyi yapabiliyorsa onu yapmakla mükelleftir. Evet. Bu secde de olabilir, kıyam da olabilir, rükü de olabilir. Hı hı. Oysa Hanefi fıkhına göre secdedir asıl olan. Secde yapamıyorsa namaz külliyen imaya intikal eder. Evet. Ama secdeye yapıp da kıyamı yapamıyorsa o zaman oturarak kılar ama secdesini yapmak hı hı. kaydıyla. Sual eden kardeşimiz de secdeyi yapabildiğinden bahsediyor ama ayakta duramadığından bahsediyor evet. veya rükû yapamadığından bahsediyor. Bu durumda secdeyi bu kişi yapmakla mükelleftir hı hı. ama kıyam yerine yani kıyamda durması gerekirken onu o halde yerine getirebilir. Evet. Ve rükü yapamıyorsa rükü imayla yapabilir. Ama secdesini illaki yapması gerekir. Çünkü onu yapmaya imkanı vardır. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuz. Eşim trafik kazasında hayatını kaybetti. Aracı kendisi kullanıyordu. Yoldan çıkıp takla attı. Kimsede kusur yok. Devlet bu olay üzerine eş olarak bana belli bir miktar para veriyor. Bizim çocuğumuz yok. Kayınlarımın bu parada hakkı var mı? Yani bu para miras mı diye sormuşlar. Şimdi e, normalde bir insan yapmış olduğu trafik kazasından dolayı hayatını kaybetmiş ise bu durumda bakarız. Bu kişi eğer karşı taraftaki başka birine çarpmaktan kaynaklanan bir işlemse hı hı. E, bu hatayen öldürme şeklinde değerlendirilebilir ve bu manada diyet dediğimiz e, kan bedeli olarak belli bir bedelin verilmesi gerekir. Ve verilecek olan bu bedel gerek bunu sigorta kurumu da verebilir. Gerek e, katil diye tabir ettiğimiz yani hata öldüren Hı -hı. kimsenin akile sistemi akrabalarının da üstlenerek e, vermiş olduğu bir mebladır. Evet. Ve bu maktulün e, terekesi olarak kabul edilir ve onun mirasçılarına pay edilir. Hı -hı. Ancak e, sualde bu kişi kendi kendine kaza ettiği, herhangi bir şeyle çarpışmadığı, ee, ve bu da. neticeyle de hayatını kaybettiğinden evet. bahsedilir. Yani böyle bir ölümde birinin bir kişiye diyet vermesi diye bir durum söz konusu değil. Evet. Ama böyle olduğu halde gerek sigorta kurumu gerek devlet e, burada e, belli bir yardımda bulunuyor. Hı hı. E, ve bu kişinin varislerine bir miktar belli mar veriyor. Peki biz bunu veraset olarak mı değerlendireceğiz? Yoksa devletin vermiş olduğu bir hibe... Meccanen vermiş olduğu karşılıksız bir hediye olarak mı değerlendireceğiz? Eğer biz bunu veraset olarak değerlendirecek olursak kime ne veriyorsa şeklinde değil İslam hukukuna göre o malın taksim edilmesi evet. gerekir. Ancak veraset olarak değerlendirilmiyorsa ki meselemiz aslında böyledir. Hı hı. Çünkü ortada bir katil yoktur. Kişinin kendi kendine ölmesi hı hı. söz konusudur. Böyle bir durumda ise alınacak olan meblağ diyet değildir. Evet. Tamamıyla bir yardımdır. Evet. E, medcanen verilen, karşılıksız verilen bir bedeldir. Dolayısıyla bunu devlet kime ne kadar veriyorsa onun o kadarı Hı -hı. o kişiye aittir. Diğerleri işte bu bizim mirasımızdır, bizim de buradan payımız vardır deme hakkına sahip değildir. Değil de. Tıpkı e, kişinin emekli maaşı vefat ettikten sonra çoluk çocuğuna intikal etmesi gibi. Hı -hı. E, oysa o intikal tabirini kullanıyoruz ama orada da bir intikal yoktur. Yani siz hayattayken sizin bir maaşınız vardı veya siz bir çalışandınız daha maaş Hı -hı. almaya başlamamıştınız vefat ettiğinizden dolayı sigorta kurumu e, devlet olarak sizin işte çocuğunuza kız çocuğunuza Hı -hı. bekarsa veya eşinize ölünceye kadar veya başka bir evlilik yapıncaya kadar belli miktarda maaş vermektedir. Hı -hı. Bu maaş da hakeza bu kişinin terikesi değildir bıraktığı mal değildir Kimen ne kadar Hı -hı. veriyorsa o onundur o kişiye verilmiş bir haktır. Bunu evet. da bu şekilde e, bilmemiz gerekecek. Evet hocam. E, bir diğer sorumuz da... E, hocam ben birinci hanımdan ayrıldım. iki kız ve bir oğlum var. ilk hanımdan. İkinci hanımdan iki kızım var. E, birinci hanımdan kızın büyüğünü evlendirdim. Damat ikinci hanıma haram olur mu? Bir odada hep birlikte oturmamız her an uygun olur mu diye sormuş. Yani üvey kayınvalide evet. diye tabir ettiğimiz kişi kişinin gerçekten öz kayınvalidesi konumunda olur, olur. mu? El cevap olmaz. Hı hı. E, çünkü mahremiyet üç şeyden biriyle oluşur. Ya karabet diye tabir ettiğimiz rahimden kaynaklanan akrabalık gibi hı hı. kişinin usul furusu veyahutta da işte usulünün e, furuları yani babasının işte çocukları yenleri, kardeşleri evet. gibi veya e, dedesinin, dedesinin babasının birinci furusu, işte amcası, halası, dayısı, teyzesi veya babasının amcası, halası, teyzesi veya dedesinin amcası, halası, teyzesi bunlar karabetten olan e, mahremlerdir. İkincisi ise radâ diye tabir ettiğimiz sütten kaynaklanan mahremiyettir. Üçüncüsü ise sıhriyet diye ifade ettiğimiz evlilikten kaynaklanan, evlilikten doğan bir mahremiyettir. Evet. Bu mesele de evlilikten doğan bir mahremiyet olması gerekir eğer bir mahremiyetten bahsedecek olursak. Nedir o? Bir erkek bir bayanla evlenir ve beraber olurlar. Bu beraberlikten netice olarak da bu bayanın akrabaları erkeğin erkeğin akrabaları da bayanın mahremi olacaktır. Ancak buradaki kural şu şekildedir. Bir bayan bir erkekle evlendiğinde mücerret nikah kıymalarıyla velev ki cinsi beraberlikleri olmasa da bu erkeğin usul ve furusu Usul dediğimiz babası, babasının babası yukarıya doğru. Furusi ise çocuğu, çocuğunun çocuğu aşağı doğru mutlak manada bu kadına mahrem olur. Evet. Ee, ancak bu kadının açısından meseleye baktığımız zaman erkek bir bayanla evlendiği zaman iki aşamalıdır. Mücerret nikah kıymalarıyla o bayanın usulü bu erkeğe mahrem olur. Usulü derken annesi, hı. annesinin annesi yukarıya doğru gittiğimiz zaman mutlak manada mücerrede, nikahla bunlar mahrem olur. Ve bu kadınla beraber olursa, bu nikah ile beraber olursa bu kadının başkasından olma çocukları da artık bu saatten sonra bu adımı mahrem olacaktır. Evet. Dikkat edilirse e, sıhriyetten kaynaklanan mahremiyet usul ve fureye endekslenildiktir. Peki bu konuda ise e, bu damat bir kızla evleniyor bu kızın üvey annesi, öz annesi değil. Evet. Dolayısıyla bu kızın usulü değildir değil. o kadın. Bu açıdan bakıldığı zaman o damadın yani evlenmiş olan o erkeğin mahremi kabul edilmeyecektir. Hı -hı. Dolayısıyla yabancı bir kadın ile nasıl bir diyalog içinde olması gerekiyorsa bu üvey kayınvalide diye tabir ettiğimiz kişiyle de aynı diyalog içinde olması gerekecektir. Evet hocam. Buna yakın yine bir sorumuz hocam. E, bayan erkek arasındaki ilişki nasıl olmalı şeklinde. Örneğin bir alışveriş esnasında Bakkal'da veya Manav'da e, oranın sahibi esprili bir şey söylüyor. Biz de İslam dışı ve kötü niyet taşımadan e, gülümsüyoruz. Bu haram mıdır? Gibi bir sorumuz da var. Tabii ki bir bayan ile bir erkek arasında mahremiyet söz konusu olduktan sonra yani yabancı olduktan sonra bunlar e, ve birbirlerine de helal değillerse nikahlı da değilse burada en edna mertebede diyaloğu tutmamız gerekir. Hmm. Yani zaruret miktarınca ne kadar bir ihtiyaç varsa bu ihtiyaç miktarınca beraberlik olur bu ihtiyaç miktarınca konuşma olur bunun ötesine gidilmez söz gelimi 10 kelimeyle meramınızı ifade ediyorsanız 11 kelimeyi kullanmayacaksınız hı hı. ve burada gayet ciddi bir şekilde e, sadece mesele endeksi olarak konunuz Neyse işte bakkaldan ekmek alıyorsanız konuyla alakalı harici bir şey olmaksızın e, o işi yapıp ve oradan derhal çıkmak ve başka bir şeylerle meşgul olmak o yüzden işte kalpte kötü niyet yok. Şöyle veya böyle espriye cevap verilmesi, konuşulması, muhabbet olması e, bunun sınırı alınmaz. Ve bu farklı alanlara da gidebilir. Ve şerif şerif bu manada e, sınırı koymuştur. Hı -hı. Yani kötü eylem olan zina yapmayın dememiş, zinaya yaklaşmayın Yaklaşmış. demiştir. Bunlar ise bunların etkenleridir. E, tabii ki bunu hemen bir kötü ark niyet olarak düşüneceğiz diye manasında değil. Ama ne olursa olsun e, bir erkeğin Yabancı bir bayanlı olan diyaloğu zaruret miktarıncadır ve zarurette miktarınca takdir edilir kuralınca ihtiyaç ne kadarsa o kadarla bu ihtiyaç görülür. Onun maadasına taşınmamalıdır. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da çocuğum özel okulda okuyor. ücret aylık olarak veriyorum. Çocuğumun gitmediği günler oluyor. Bu günleri hesap edip vermem gereken ücretten kesebilir miyim yoksa vermem gerekir mi? Evet Normalde e, icara babında, kira aktinde bir kimse bir evi kiraladığında e, o evde oturmasa da ev ona teslim edildiyse o kişi kira hakkına müstahaktır. Sizin oturmanızla alakalı değildir. Çünkü e, kira ücretinin istihkakı, hak edilmesi e, ya... Menfaatin elde edilmesiyle veya karşı tarafın erken ücreti talep etmesiyle veya kendisini eğer bir şahıs kiralıyorsanız kendisini size teslim etmesiyledir. Yani o kadar bir zamanlı size teslim etmesiyledir. Burada da siz e, çocuğunuzu okutması üzerine e, bir yer kiraladınız hı hı. veyahut da bir kurumla anlaştınız ve orada ders veriliyor o saatler arasında. Hı. Ve sizin çocuğunuz için de orada bir masa hazırlanmış, bir koltuk hı hı. hazırlanmış veya bir rahle hazırlanmıştır. Çocuğunuz gelse de gelmese de o saatlerde orada ders verilecektir. Hı hı. Sizin çocuğunuzun oraya göndermemeniz, kiraladığınız evde oturmamanız gibidir. Nasıl ki kiraladığınız evde oturmamanız ev sahibine kira vermemenizi gerektirmiyorsa, orayla anlaşma doğrultusundaki ücret vermemenizi de gerektirmez. Ancak anlaşma ders başı şeklinde olsa, yani benim çocuğum gelecek işte bir saat derse şu kadar ücret alınacak şeklinde hmm. olsa ve ders de yapılmamış ise o hariç ondan bahsetmiyoruz. Evet. Ama genel olarak bu gibi meselelerde ders başı değil de aylıktır veya yıllıktır. Hmm. Bu zaman zarfında burada eğitim verilecektir. Sizin çocuğunuz gelse de gelmese de bu eğitim burada devam edeceğinden dolayı siz bu ücreti vereceksiniz. Kira aktı taraflar belli bir sözleşme ile akdi yaptıktan sonra bu, bu bağlayıcıdır. Hı hı. Yani bağlayıcı demek normal alışveriş gibi kişi tek taraflı bu akdi bozma yetkisine sahip olmaz. Hı. Ancak bazı zaruri durumlarda kira akdi feskedilebilir. Ee, ki bunun misallerini fıkıh kaynaklarımız verirken işte söz gelimi biri düğün yapacak. Düğün yapması için e, aşçı kiralıyor. Ancak e, düğün bir şekilde iptal oluyor. Bu aşçı kiralama ben işte her bu kadar yemeği yaparım paramı alırım deme hakkına sahip değil. Hmm. Çünkü mahal kalmamıştır. Veyahut da işte siz ticaret yapmak üzere bir dükkan kiraladınız ancak ticaret yapabilecek malınızı tamamıyla kaybettiniz. Artık öyle bir potansiyele sahip değilsiniz. Kapasiteniz kalmamıştır. Hmm. Olsun ben yine kira ücretimi bilirim diyemez icara akli fesk olacaktır. Bu gerçekten mahallin kalmaması ile alakalıdır. Evet. Ama böyle bir durum olmaksızın keyfi bir uygulama olarak veyahut da işte başka bir takım etkenler yani zaruret kavramına girmeyecek farklı etkenlerden dolayı e, sizin oradan faydalanmamanız veya sizin oraya gitmemeniz biraz önce bahsettiğimiz gibi kiraladığınız evde oturmamanız kabilindendir ki bu nasıl ki kira akdine tesir etmeyecekse sizin buradaki icarı akdinizdeki vermeniz gereken ücrete de tesir etmeyecektir. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuzla devam ediyoruz. Emniyetin özürlü çocuklar hakkında e, yeni bir uygulaması var. Sevgi izi diye tabir edilen çocuğa dövme yapılıyor. Dövmedeki rakamlar çocuk hakkında bilgi içeriyor. Kaybolduğunda üzerindeki rakamlardan çocuğun anne babasına ulaşılıyor. E, dövme yaptırmanın caiz olmadığını, gusül abdestinin olmayacağını biliyoruz. E, burada bir zaruret var denilir mi? Tabii e, öncelikle bu soru içinde. Yanlış anlaşılan bir mesele var ki evet. onu düzeltmek isteriz. Ee, dövmenin usul abdestine mani olduğu hı hı. meselesi bir de dövmenin caiz olmama meselesi. Evet. Sual eden kardeşimiz bu ikisini de bir bütün olarak soruyor. Oysa bu ikisinin ikinci demiş olduğu doğrudur ama birinci demiş olduğu ise fıkhan uygun değildir. Hı hı. Evet dövme yaptırmak caiz değildir. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şiddetli bir şekilde bunu tenkit edici bir hadis-i şerifi de vardır. Allah-u Teala Hazretleri dövme yapana ve yaptırana lanet etsin Hı -hı. şeklinde. Ve fıkıh kaynaklarımıza baktığımız zaman da bunun caiz olmadığı açık bir dille ifade edilmiştir. Ancak dövmenin caiz olmaması gusül ile alakalı değildir veya abdestle Hı -hı. alakalı değildir. Ee, yani abdese manidir veya gusle manidir şeklinde değil. Ee, belki vücuda harici bir şeyin endekselenmesi ve tegayir-ül fıtra diye tabir edilen e, yaratılışı değiştirmek hmm. ve bu konuda hadis-i şerif olmasından dolayı caiz görülmemiştir. Peki vakada bu gusle mani midir veya abdeste mani midir? Malumunuz abdest ve gusülde uzvun zahiri yıkanmalıdır. Batını iç tarafı değil. Hmm. Yani yıkanması gereken derinin üstüdür. Derinin altı yıkanmak mecburiyetinde değildir. Hmm. Oysa hakiki dövme diye tabir ettiğimiz dövme deri altına e, kına, eski zamanlarda kına konuluyordu. Şu anda hmm. e, farklı boyalar, kimyasal boyalar konuluyor. Deri altına boyanın enjeksi edilmesiyle oluşan bir görüntüdür. Hmm. Yani derinin üzerinde herhangi bir tabaka oluşmamaktadır. Tamamıyla deri altına yapılan bir eylemdir. Oysa derinin altıysa yıkanması farz olan bir mahal değildir. Bu şu demektir ki dövme abdest veya gusya mani değil. Ama tabii ki abdest veya gusya mani olmaması bunun caiz olmasını gerektirmeyecektir. Caiz olmadığını ifade ettik. Peki gelelim sorumuza. Ee, özürlü olan bir takım çocukların kaybolma durumları olabiliyor. Ee, kaybolduğu zaman kendilerini ifade edemeyecek konumda da olabilir bu çocuklar. Bu sefer ebeveyni bulmak sıkıntı olacak ve bu manada emniyetin işte bir uygulamasından bahsediliyor. Evet. Bir isim de verildi orada. E, sevgi izi. Sevgi izi diye evet. çocuğun herhangi bir bölümüne işte numara konuluyor herhalde. Hı hı. Ve o numaraya da bir kod olarak o çocuğun bilgileri, ebeveyninin bilgileri, nerede yaşadığının bilgileri veriliyor. Ve böyle bir çocuk bulunduğu zaman o numaradan ailesine ulaşmak çok kolay oluyor. Bu uygulama bu açıdan güzel bir uygulamadır. Ancak hı hı. E, bunu direktmen dövme yıldığıyla değil de farklı şekillerde yapma imkanı varsa öyle yapmak daha uygun olacaktır. Evet. Yani söz gelimi çocuğa bir bileklik yapılması gibi onu çıkartamayacak veya elbisesine işlenmesi gibi hı. ama bazı çocuklar vardır ki yani bu manada özürlü çocuklar e, vücudunda herhangi bir şeyi tutmazlar yani atıyorlar. Hı hı. Evet. Bu gibi bir durum varsa belki onlar için özel hüküm olarak söylenilebilir. Hı hı. Ama genel olarak değil. Yani eğer çocukta böyle bir problem yoksa işte bileklik tarzında veya da vücuduna ulaşamayacağı bir yere bir nakış olabilir elbisesine veya iç çamaşırlarına bir nakış şeklinde veya baskı şeklinde olabilir bu manada yapılır. Ama evet. hiç alternatifi yok. İlla ki vücuduna bunun konulması gerekiyorsa ve başka da alternatifi yoksa o zaman yine biz geçici olan, kına ile yapılanı tavsiye ederiz. Hı. Yani men normal dövme şeklinde değil. E, evet. O yine diğerine nispetle biraz daha ehven olduğu Hı. aşikardır. Evet hocam. Bir başka sorumuzla ticaret yapan bir arkadaşım var. Benim de bir miktar param var. Dışarıya vade farkı ödeyeceğime sana ödeyeyim diyor. Paramı ona versem caiz olur mu? Nasıl yol izlememiz gerekir? Yani anladığım kadarıyla e, ticaretle meşgul olan bir kardeş ticaret yapmak üzere bir mal alıyor. Ancak hı hı. mal alabilmesi için peşin paraya ihtiyacı var. Hı hı. Peşin para olmadığından dolayı vadeli alıyor. Evet. Ve vadeli aldığından dolayı tabii ki peşine nispetle vade farkı ödüyor. Evet. E, burada diyor ki ben farklı kişilere vade farkı ödeyeceğimi sen bana paranı ver. Ben o paranla ticaret yapayım ve e, elde edeceğimiz karı bölüşelim veya vade farkını sana yaz diyeyim. Tabii burada e, izlenilmesi gereken yol iki şekilde olabilir fıkhi açıdan. Hı hı. Birincisi bir ortaklılıktır. Nasıl bir ortaklılık? Emek ve sermaye ortaklığı. Yani e, parası olan kişi parasını bu kardeşimize verecek. Hı hı. Bu kardeşimiz de o parayla ticaret yapacak. Elde ettiği karı konuştukları e, yüzdelik hesabı itibariyle aralarında Aynı taksim şey. edecek ki buna fıkıhta mudarebe ortaklılığı denir ve meşrudur. Şirket ortaklılık genel anlamıyla iki şekildedir. Ya akit ortaklığı vardır veya da mülk ortaklığı vardır. Mülk ortaklığı herhangi bir ticari gaye olmaksızın tarafların bir malda hususileşmesidir, bir malda ortak olmasıdır. Söz gelimi ikimizin bir arabasının olması veya bir evimizin olması gibi. Evet. Bu ihtiyari de olabilir. Satın almamız veya bize hediye edilen bir şeyi kabul etmemiz gibi. Veya gayri ihtiyari de olabilir. Babamızdan bize ortak bir ev kalması gibi. Evet. Ee, bu da gayri ihtiyari bir misaldir. Ee, bu milk şirketi. Burada ortaklar birbirlerinin hissesinde yabancıdır. Yani ben sizin hissenizde herhangi bir tasarruf yetkisine sahip olmam. Bir de akit şirketi vardır ki akit şirketi taraflar bir araya geliyor ve ticari gaye ile bir ortaklık oluşturuyor. Bu da kah ortaya bazen mal koyarak olabilir. Her iki tarafta ortaya mal koyar ve bu şekilde anlaşmaları doğrultusunda ticari faaliyette bulunur. Veya ortaya iş potansiyeli koyarlar. Yani sanayi diye tabir ettiğimiz, sanat diye tabir ettiğimiz işte söz gelimi ben boyacıyımdır. Siz de boyacısınız ama biz ortaklaşa iş yapalım. Yani alacağımız işleri ikimiz beraber yapalım. Velev ki o işi siz alın, velev ki ben yapayım kazancımızı bölüşelim şeklinde. Hı. Bu da sanayi tarihiyle yapılan bir şirket akittir. Veya farklı iş dallarında da olabilir. İşte ben boyacıyım, siz de sıvacısınız veya ben çatıcıyım, siz duvar ustasısınız. Ben benim dükkanımda her türlü duvar ustası işleri yapılır diyorum. Siz de her türlü çatı işleri yapılır diyorsunuz. Sizin namınıza ben iş alıyorum, siz de benim namıma iş evet. alıyorsunuz. Ve yaptığımız işten birbirimize prim veriyoruz. Bu da caiz olan şirketlerdendir, caiz olan ortaklıklardandır. Bir de paramız yok sanatımız yok ama ticari kabiliyetimiz var bir de itibarımız var yani piyasadan borç mal alıp da ticaret yapabileceğiz ki buna da sanayi şirketi e, vücud şirketi denir e, krediye taluk eden tabi kredi dediğimiz zaman günümüzde hemen faiz anlaşılıyor oysa fıkıh dilindeki kredi itibardır e, yani sizin itibarınız var benim de itibarım var bu itibarlı piyasadan mal elde ediyoruz ve o malları satıyoruz ortaklaşa e, elde ettiğimiz bedelle borcumuzu kapatıyoruz artan ise aramızda taksim Vay, ediyoruz evet. bu da şirketin türlerinden bir tanesidir asıl şu anda konuşmak istediğimiz iki, e, diğer bir şirket türü vardır ki burada da sermaye olarak ortaya konulan şey farklıdır biri para koyuyor bir diğeri ise iş gücü koyuyor Hı. amel koyuyor yani benim param var ama ticaret yapabilecek kabiliyetim yok veya vaktim yok sizin ticari kapasiteniz var ama paranız yok. Hı hı. Ee, bu manada bir ortaklık kuruyoruz. Diyorum ki ben ortaya para koyacağım, siz bu parayı ticaret yapacaksınız hı hı. ve elde edeceğiniz kardan yüzdelik şu kadarı benim, şu kadar sizin olacak. Bu oran yüzde 50 yüzde 50 olabilir, yüzde 60 yüzde 40 olabilir. Arz ve talebe göre farklıdır. Hı hı. Bir zarar söz konusu olduğu zaman da zarar önce kara yansıtılacaktır. Yani misal vermek gerekirse ben 10 lira vermiştim size, siz 10 lirayla gittiniz, bir ticari yaptınız, 2 lira kazandınız. Anlaşmamız %50-%50'dir. O 2 liranın 1 lirası benim, 1 lirası sizindir. Evet. Ama daha şirketi bozmadık, devam ediyorsunuz. Siz derken bir ticari faaliyette bulundunuz, ancak o ticari faaliyette 2 lira zararınız oldu. Bu durumda önce yapmış olduğumuz kardan o zarar karşılanır. Yani evet. ben o 1 liraya geri veririm, siz de o 1 lirayı geri verirsiniz ve o zarar o şekilde karşılanır. Ama e, zarar karı da geçecek olursa, yani zararınız diyelim ki 3 lira olsa, evet. o 1 liraları koyduğumuz zaman 2 lirası üstlenmiş oluyor ama 1 lira açık var. O da sermayeden gider. Evet. Yani ben sermaye sahibi olarak şöyle deme hakkına sahip değilim. Ben bil, verdiğim parayı bilirim, her halükarda bu parayı geri alırım diye bir şart koşacağım olsam bu caiz olmaz. Hmm. Çünkü gelecek olan zarar öncelikle kar, kar bunu karşılamaması durumunda sermaye endekslenecektir. Peki burada şöyle bir sualakla gelebilir. Karşı tarafın herhangi bir sorumluluğu yok ise o neye mukabil bir ücret alacak? Yani elde ettiği karın karşılığı ne? Hmm. O da aslında amelinin karşılığını almış oluyor. Evet. Yani iş gücünün karşılığını almış oluyor. Hmm. Ve zarar ettiği zamanda da aslında o işi heba olmuş olacağından dolayı yani bedensel gücünü karşılığına alamadığından dolayı o da bir nevi zararı ortak olmuş oldu. Ama evet. zararı ortak herkes koyduğu şeyledir. Ben sermayeli olmuş oldum, siz de ameliniz, ameliniz. De olmuş oldu. Bu kardeşimiz böyle bir yol izleyebilir. Buna dediğimiz gibi fıkıh dilinde mudarebe ortaklığı denir. E, veyahut da şöyle bir yolda izlenilebilir. E, ticaret yapan kişi piyasadan vadeli mal alıyor daha sonra bunu ticaretle çevirip kendisi hmm. kar elde ediyor. Bu kardeşimiz parası olan kişi o vadeli alması gereken malı gider peşin olarak kendisi satın alır. Yine misal üzerinden gidelim. Hmm. Siz bardak ticareti yapacaksınız. Bardağın peşin fiyatı 10 lira. Siz bunu vadeli 12 liraya alıyorsunuz. Evet. Ve bunu dükkanınıza koyup satıyorsunuz peşin paranız olmadığı hmm. için. Benim ise peşin param var. Ve bana diyorsunuz ki böyle böyle bak bu bardağı al sen piyasadan 10 liraya peşin alabiliyorsun. Bunu ben 12 liraya vadeli alırım senden. 1 evet. ay, 2 ay, 3 ay neyse bu şekilde bir ticaret yapalım. Bu durumda ben bu bardağı giderim satın alırım. Üzerine karını koyarak size satarım. Evet. ve bu şekilde o kar payını veya işte vade farkını diğerlere vereceğime indireyim. bana vermiş veya da bunu daha az da indirmiş olabilirsiniz. Evet. Ve bu manada benim yastık altındaki param da değerlenmiş olur. Hem de sizin bu ticaretinize de bir nevi katkıda bulunmuş oluruz. Ama burada yapılması gereken iki akit olmalıdır. Yani sen biz bana işte ben bana paranı ver, ben oradaki malı alacağım, onu satacağım. Ben sana buradan işte yüzde ne kadar kar payı vade farkı veriyorsam onu sana vereceğim şeklinde olursa bu caiz değil. Evet. İllaki Sanki sistem itibariyle böyle bir şey var heh, gibi hocam. Yani sistem olarak illaki iki tane akit olmalıdır. Hmm. Öncelikle ben bardağı satın alacağım ve satın aldığım malı teslim alacağım. Teslim aldıktan sonra size satış yapacağım. Hmm. Teslim almak da önemlidir. Çünkü Hanefi fıkhına göre menkul olan taşınır malları teslim almadan tasarrufta bulunmak caiz değildir. Yani ben bardağı satın aldım ama daha henüz bardağı teslim almadan o bardak oradayken bir başkasına satma hakkına sahip olmam. Söz gelimi fabrikaya telefon açıyorum. Hı -hı. İşte oradan şu kadar malı satın aldım diyorum. Ve banka hesabına parasını gönderiyorum. Mal sizin. Mal benim. Ancak malı daha henüz teslim almadım. Yani benim kamyonuma yüklenmedi. Veya benim depouma gelmedi. Hı -hı. Veya benim vekilim gidip de o malı oradan teslim almadı. Mal oradayken size telefon açıyorum. O malı size şu kadara sattığım şeklinde bir alışveriş olursa bu da fıken problemli olacak. Hı -hı. Niye? Çünkü teslim almadığım bir malı tasarrufta bulunmuş olacağım. Peki anladığım. orada şöyle bir şey olabiliyor mu hocam? Gittiniz mesela o fabrikaya malın başındasınız. Ben tamam bunu teslim aldım. Bu benim malımdır dediniz. Bir kenara aldınız. O anda teslim almış oluyor musunuz? Yoksa oradan çıkartmanız gerekiyor. E teslim iki şekilde olur. Ya hakiki kabız diye tabir ettiğimiz Hı -hı. fiziksel olarak malı elinize almanız demektir. Veyahut hatta hükmü teslim diye tabir ettiğimiz malı elinize almaya mani olan şeyleri ortadan kaldırılması. Yani bu bardağı masaya koyuyorum. Buyurun alabilirsiniz diyorum. Siz onu fiziksel olarak almasanız da almış kabul edilirsiniz. Evet. Fıkir. Buna hükmü kabız derler. Aynı şekilde siz o bayinin olmuş olduğu yere gidip de malı alma size sağlandığı zaman. Buyurun malınız burada ve sizin de buna imkanınız varsa. Bunu siz teslim aldınız kabul edilir Hı. bu saatten evet. sonra. Ve bunu siz diğer kişiye de satış yapabilirsiniz. Oradan alabilir. Veyahut da ben bu işte uğraşmak istemiyorum. Oraya git bunu yap diye size vekalet veririm. Çünkü neticede ticareti yapacak olan sizsiniz. Hı hı. Ee, ve derim ki benim namıma git o malı satın al. Ve siz gidersiniz o malı benim namıma peşin olarak satın alırsınız. Hı. Ama mal benimdir, sizin değildir. Evet. Her ne kadar siz kendinizi alma niyetiyle de bu işlemi yapmış olsanız da fukyan o malın mülkiyeti bana aittir. Evet. Bunun e, tabii semeresi nerede ortaya çıkar? Şurada varsayalım o malı kamyonunuza yüklediniz benim namıma hmm. satın aldınız, malı kamyona yüklediniz ve yolda giderken malın başına bir problem gelse. Sizden değil, benden gider. Çünkü mal benim malımdır ve siz benim namıma onu teslim aldınız. Evet. Ve o malı teslim alıp işte depoya koydunuz. Daha hala benim malımdır ve benim namıma o malı teslim alıp hmm. depoya koymuşsunuzdur. Siz emanetçisiniz evet. ve emaneten onu teslim almış kabul edirsiniz. Sonra oturdunuz, benle ikinci bir pazarlıkta sizin deponuzdaki malı ben size Üzerine karını koyarak satıyorum. Hı -hı. Bu şekilde bir satış yapmamda problem olmaz. Niye? Çünkü vekilin kabzı asil olan benim kabzım yerine geçerli olacağı evet. için ben malı teslim aldım kabul edilir ve size emaneten deponuza bıraktım Hı -hı. değerlendirilir. Ve daha sonradan elinizdeki o malı ben size ikinci bir akitte pazarlayarak satıyorum. Hı -hı. Bu satışta fıkhen bir problem yok. Ancak burada yine e, fıkhi bir incelik vardır. E, fıkıhta denir ki Kabd-ı eman kabd-ı zaman yerine kaim olmaz. Ne demektir bu? Sizin öncelikle o malı teslim almanızdaki teslim alma ödeme sorumluluğu olmayan bir teslim almadır. Hmm. Yani emanetçisiniz. Malın başına bir sıkıntı geldiğinde sizin ödeme sorumluluğunuz yoktur. Evet. Oysa satın alma Daki teslim alma bedeli ödeme sorumluluğu gerektiren bir teslim almadır. Hı hı. Yani bu bardağı bana emanet vermeniz ayrıdır. Bu bardağı bana satmanız ayrıdır. Evet. Emanet olarak verdiğiniz zaman bardak benim elimde kırılsa benim ödeme sorumluluğum hı. olmaz. Benim eğer bir haddi aşmam yok ise. Hı hı. Ama bu bardağı ben satın alıp da teslim almışsam sizden ve bardak benim elimde kırıldıysa konuştuğumuz müsemmayı vermek zorundayım konuşulan bedeli size ödemek Hı. zorundayım. Dolayısıyla bir kabız eman teslim almasıdır. Diğer bir kabız ise ödeme sorumluluğu gerektiren teslim Hı. almadır. Ve sizin benim namıma fabrikadan o malı teslim almanız emanet yoluyla alma değerlendirileceği için o malın mülkiyeti hala daha bendedir. Hı. Ve sizin bu teslim almanız daha sonradan size sattıktan sonra satım teslim alması yerine kayim olmayacaktır. Diyeceksiniz ki bu ne demektir? Şu demektir. Bu ee, Varsayalım akdi yaptık sizde. Evet. Yani siz malı deponunuza koydunuz hı hı. benim namıma. Sonra benim bulunduğum dükkana geldiniz ve ben o deponuzdaki malları benim mallarımı size ikinci bir akitle sattım. Hı hı. Bu satış gerçekleştikten sonra siz daha henüz depoya gidip de malı alabilme imkanına sahip olmadan bir haber gelse ki depodaki mallarda bir problem, bir afet oldu yok oldu. Hı. Kimden gidecek? Sizden mi gidecek? Benden mi gidecek? Oysa satış haklı yaptık. Hmm. Satış haklı yaptık ama siz daha henüz malı, malı teslim yediniz, almış malı. kabul edilmez. Evet. Bu durumda o mallar benden gidecektir. Hmm. Tıpkı ne gibi? Bu bardağı ben size sattım ama daha henüz teslim etmeden malın evet. bayinin elinde helak olması gibi. Ama siz oraya gidip de onu alabilme imkanına sahip iken almadınız. O zaten Bıraktım. teslim alma kabul edilir. Biraz önce bahsettiğimiz hmm. hükmü teslim almaktır bu. O zaman o malı siz kabzettiniz kabul edilir. Ve bu saatten sonra malın başına bir helak, bir problem söz konusu olursa sizi ilgilendirir. Benle hiçbir bağlantısı olmaz. Biz konuştuğumuz o rakamı sizden almak durumundayız. Dolayısıyla burada yapılması gereken hani paramı nasıl değerlendiririm? Hı -hı. Ya e, mudarebe ortaklığı dediğimiz Hı -hı. emek sermaye ortaklığı. Paramı veririm. Siz o parayla ticaret yaparsınız. Elde ettiğiniz kârı yüzdelik olarak taksim ederiz. Hmm. Şartları doğrultusunda. Veyahut da ikinci şık olarak herhangi bir e, ortaklık olmaksızın size lazım olan malı ya ben bedensel olarak giderim. Onu oradan satın alıp ikinci ya, evet. bir akitle size satarım. Veya size vekalet veririm. Hmm. Siz benim namıma o malı oradan satın alır ve üzerine karını koyarak. Ben o malı size ikinci bir akitte pazarlayarak satarım. Bu şekilde evet. işlem yaparak e, ticari faaliyet yapılmış olabilir. Evet hocam. E, bu soruyla inşallah kısa bir e, araya çıkalım. E, aranın akabinde yine sizlerden gelen sorularımızı cevaplamaya devam edeceğiz. ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden bize de sorularınızı gönderebilirsiniz. Ve yine acil cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı da yine İsmail'a fetva hattından sorabilirsiniz. Kısa bir ara ardından buradayız inşallah. <gülüyor> Metin izleyenlerimiz İlmi Al programımıza ikinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, hocam bir başka sorumuz bir sohbetinizde elden verilen borçlarda zamanı şart koşmanın bağlayıcı olmadığını söylemiştiniz. Vadeli alışverişlerde hüküm bu şekilde midir? Yani vade zamanı gelmeden alacağımı isteyebilir miyim? Öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki bir meselenin hukuksal itibariyle cevabı farklı olabilir. Hı hı. İndallah'taki yani Allah katındaki hükmü farklı olabilir. Ki biz buna fıkıh dilinde sıhhat ve cavaz ilişkisiz diyoruz. Yani bir şeyin sahih olması ayrı bir şeydir. Bir şeyin caiz olması ayrı bir şeydir. Bu itibarla meseleye bakacak olursak Hanefi fıkhına göre karz akti, karz demek borç vermek demektir. Karşılıksız olarak elden verilen bir borçtur. Bu borç vermek mağazakti değildir. Bir karşılıklı malların birbirlerle trampa edilme hakkı değildir. Hı. Sanki bir nevi ben size bunu emaneten kullanmaklığını ödünç olarak veriyorum ve siz daha sonradan ödünç olarak kullandığınız o bardağı bana geri iade evet. ediyorsunuz arada bir fark vardır bardağın aynı duruyor oysa hmm. da tüketim malı bizatihi paranın kendisi olduğu için verdiğim parayı tüketiyorsunuz onun bedeli olarak onun mislini bana veriyorsunuz hmm. bu itibarla muavaza gibi gözüküyor ama burada maksut olan aslında muavaza değildir verdiğimin aynısını geri almış kabul ediyorum evet. o zaman bu bir nevi ariye yani ödünç verme hmm. kullanmak adına bir malın verilmesidir peki bir insan birine ödünç olarak bir malı verdiğinde ona iki günlüğüne veya bir haftalığına dese dahi bu bağlayıcı mıdır? Yoksa ertesi gün bunu isteyebilir mi? Hı hı. Hanefi fıkkına göre hukuken ertesi gün isteyebilir. Çünkü ortada bir alışveriş yoktur, bir akit yoktur, bir anlaşma yoktur. Hı hı. Sadece bir söz verme vardır. Ve bu e, bir iyilik, bir teberu mahiyetinde evet. söz vermedir. İndi da Allah katında tabii ki bir Müslüman olarak bu sözümü tutmam gerekir. Hadis-i şerifince yani Müslümanlar verdiği sözü tutar. Bu manada tutmam gerekir. Ama mesele mahkemesel bir mesele olarak mahkemeye yansıdığı zaman bir mecburiyetim yoktur. Ertesi gün verdiğim bardağı isteyebilirim. Hmm. Peki bu manada borç da aynı olduğu için ben size bir haftalığına borç para versem ama ertesi gün verdiğim borcu talep etme hakkına sahibim mesele mahkemeye yansıdığı zaman. Ama tabi şunu vurguluyoruz, Müslümanların verdiği sözü yerine getirmelidir. Evet. Dolayısıyla eğer karşı tarafa üç günlüğüne dediysen, üç günden önce istemek doğru değil. Bir haftalığına dediysen, bir haftadan önce istemek doğru değil. Ama buna rağmen istese, karşı vermek zorundadır. Evet. Bu bildiğimiz klasik borç akitlerinde. Peki vadeli alışverişler de böyle midir? Çünkü sual eden kardeşimiz bu ikisi arasını ayırt etmeye çalışıyor. Evet. Yani ben size bu bardağı on liraya satıyorum ama parasını bir ay sonra vereceksiniz. Hı -hı. Siz bu şartla alıyorsunuz. Bu veresiye yapılan bir akittir. Evet. Peki burada on, e, işte bir ay sonra vereceğiniz o rakamda bir aylık tabir karz mıdır, borç mudur? Yoksa alışveriş ile gerekli olan bir vade midir? Evet. Bu konuda Hanefi fıkı diyor ki bu gerekli olan bir vadedir. Yani bir borç verme değildir. Hmm. Dolayısıyla o zaman zarfı gelmeden ben sizden onu talep etme hakkına, hakkına sahip değil. değilim. Evet. Ne mahkemesel olarak ne indallatta. Hmm. Hiçbir şekilde talep etme hakkına sahip değilim. Çünkü borcun zamanı gelmeden siz bana daha henüz borçlu değil kabul ettirsiniz. Evet. Ve ben de sizden daha henüz şu an için alacaktı değilim. Hmm. Ta ki vade zamanı geldiğinde. Dolayısıyla borç verme ile alışveriş içindeki borç arasında böyle bir fark vardır. Hmm. Tabii şunu da temas etmek gerekir. Diyelim ki ben malı size peşin sattım ve sizin şu anda bana 10 lira vermeniz gerekiyor. Alışverişi peşin bitirdikten sonra ben daha sonradan size vade tanısam, o 10 lirayı bana 2 ay sonra verebilirsin desem ve siz de kabul etseniz bu bir yalın borç vermek midir? Yoksa vadeli alışveriş yapmak gibi midir? Yani bağlayıcı mıdır? bağlayıcı değil midir? Evet. Bu konuyu da fukaha, Hanefi fukası kitapları da e, açıkça beyan etmiştir. Akit bittikten sonra eğer bayi karşı tarafa bir vade tanıyacak olursa, bu vade asr-ül akde ilhak olunur ve bağlayıcı olur. Hmm. Dolayısıyla bu zaman gelmeden önce benim sizden bunu talep etme hakkına sahip olma. Bu önemli bir unsurdur. Evet. E, peki alışverişi vadeli yapmak ile Alışverişi peşin yapıp daha sonradan vade zamanlı tayin etmek arasında bir fark var mıdır? Gerçi avama yansıya bir fark yoktur. Ama biraz daha ilmi, mesele ilmi bazda baktığımız zaman, çünkü programı dinleyenler için de ilim adamları da olabiliyor evet. veya talebeler olabiliyor. Çünkü karşılaşabiliyoruz. Hı. Onların bu manada sualleri de geliyor. Onlara cevap olma mahiyetinde şu ayrımı söylemek isterim. Biliyorsunuz ki vadenin malum olması şarttır Hanefi fıkhına Hı. göre. Eğer vade meçhul olursa bu alışveriş fast olur. Yani ben bunu size 10 liraya sattığım parasını sonra almak şartıyla veya siz sonra vermek şartıyla aldım deseniz Hı. bu caiz olmayan bir akittir. Evet. Çünkü vade zamanı belirsizdir. İşte bu belirsizlik iki şekilde olabilir. Biri cehaleti fahişe derler. Biri cehaleti yesire derler. Fahişe meçhuliyetin çok fazla olması Hı. Yesiri ise meçuliyetin çok fazla olmaması. Evet. Ama her iki cehalet de vadeli alışverişlerde alışverişin fasit olması için yeterlidir. Hı hı. İkisine misal verelim. Cehaleti fahişe ne demektir? Hı. Cehaleti fahişe yani çok olan meçuliyet olup olmayacağı bilinmeyen bir şeye bağlamaktır. İşte yağmur yağarsa, kar yağarsa hı hı. şeklinde yağabilir de yağmayabilir de. Dolayısıyla bu olup olmaması meçhul olan bir zamana bağlamaktır ki bu cahaleti fahişe denir buna. Evet. Cahaleti yesire ise olacağı kesindir ancak ne zaman olacağı belli değildir. İşte hasat zamanı, harman zamanı, bağ bozumu zamanı, hı. eski kaynaklarımızda işte hacıların hacdan geleceği zaman. Bu tabi günümüzde belki bu son misal pek uymaz. Hacılar hacdan ne zaman geleceği malumdur. Hı hı. Ama hasas zamanı, harman zamanı kesin olur. Ama bu havaların iyi veya kötü olmasından dolayı takdinle edebilir, tehir de edebilir. Evet. İşte buradaki meçhuliyete cehaleti yesire deniyor fıkıh dilinde. Peki bu iki cehaleti bu şekilde öğrendikten sonra bir insan alışverişi yaparken vadeyi bu iki cehaletten hangi bir şekilde olursa olsun meçule endekslemesi alışverişin fasıt olması için yeterlidir. Hmm. Yani yağmur yağacağı zaman parasını vereceğim demek ile hassas zamanda parasını vereceğim demek arasında fark yoktur. Her halükarda alışveriş vasıt olur. Ancak alışverişi peşin yapıp daha sonradan o peşin alacağınıza vade tanımanızda biraz daha müsamaha vardır. Hmm. Ve buradaki müsamaha cehaleti yesire diye tabir ettiğimiz yani olacağı kesin, vukuusu kesin ama ne zaman olacağı malum değilse buradaki cehalet tahammül edilebilir. Hmm. Ve bu alışveriş vasıt olmayacaktır. Evet. Bu da ikisi arasındaki fark olmuş oldu. Hı hı. Peşin yapılan alışveriş yani daha doğrusu kars borç verme. Hı hı. Bu hiçbir zaman vade bağlayıcı değil. E, vadeli satış buradaki vade bağlayıcıdır. Satışı peşin yapıp daha sonradan vade tanımak. Bu da bağlayıcı olur. Tıpkı vadeli alışverişte olduğu gibi hı hı. arasındaki bir fark cehaletin az veya çok olması burada tesir ederken burada tesir etmez. Her halükarda burada alışveriş fasıl olacaktır. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuz da yine e, bu hisselerle ilgili. E, 2011'de Afyon'dan termal, taz, e, termal tatil testlerinden birinden hisseli gayrimenkul e, alım yaptım. Fakat e, 2013'te yapımı bitirilip tapular e, verileceği halde hala tapular verilmedi ve verilen sözleşmedeki şartlara da uyulmamakta. Bundan dolayı sözleşme feshedip edip şimdiye kadar ödediğim meblağ mahkeme yoluyla gecikme zammıyla beraber... Geri ödemelerini talep etmem faize girer Tabi öncelikle şunu bilmek gerekir. Ben sizden bir mal alıyorum veya Hı. size bir mal siparişi veriyorum. Ve siz bunu bana veremiyorsunuz veya vermiyorsunuz. Hı. İkisi arasında fark vardır. Ama eğer gerçekten bir vermeme durumu söz konusu ise burada zaten mal yoktur. Benim sizden ödediğimde bir bedel vardır. O bedeli sizden almak durumundayız. Evet. Ama bir şekilde sizin bunu ödemememenize bir etken, bir mani, bir durum, bir takım bir şeyler olmuşsa burada biraz daha müsamahalı davranmayı tavsiye hmm. ederiz. Yani kişinin gayri ihtiyari bir takım işlemler olduysa ama tavsiye sadedinde bunu söylüyoruz. icbari olarak değil. Evet. Buna rağmen vaat edilen zamanda bu mal teslim edilemiyorsa ve edilmediyse ve hala da bu kadar zaman geçtiği halde de teslim etmiyorlarsa ve buna dair bir çalışmayı da siz göremiyorsanız hmm. o zaman tabii ki ödediğiniz rakamı karşı taraftan talep etme hakkına sahipsiniz. Ancak bu paranın ödediğim dönemdeki, ödediğim zamandaki değeriyle şu andaki değeri arasında fark vardır. Hmm. Bu farkı tazmin ettirmem caiz olur mu olmaz mı? Bu konuda da ifrat ve tefride gitmemek gerekir. Yani o paranın gerçekten reeldeki Değer kaybını tazmin ettirelim. Hmm. O para olsaydı bunda ben şu kadar kazanacaktım diyerek ileriye dönük karı da elde edebilme adına bir tazminden bahsedemeyiz. Evet. Veya siz burayı bana teslim etseydiniz ben buradan şu kadar para kazanacaktım. Hmm. Veya o para benim elimde olsaydı ben şurada işte bir ticari faaliyette bulunacaktım. Oradan şu kadar bir meblağ kazanacaktım şeklindeki bir tazmin değil. O para gerçekten o tarihte kaç para? Şu para. O parayla ne alınabiliyor? İşte bu alınıyor idi. Şu anda da bunun alınması. Yani gerçek hmm. manada değer kaybı. Eski kaynaklarımızda bu altın hesabı ile yapılır şeklinde söyleniyor idi. Hmm. Ancak e, o dönemde e, gerçek para altın ve diğer paralar da altın endeksiydi. Hmm. Ama şu anda altının endeksi daha müstakil olduğu için burada değer kaybını en güzel tespit Efe diye tabir ettikleri Hı -hı. E, ekonomistçilerin de ifade ettiği doğrultusunda o paranın işte belli dallarda işte beyaz eşya endeksiyorlar, e, sebze endeksiyorlar veya gayrimenkul endeksleyerek bu şekilde bir ortalama çıkartılıp o ortalama doğrultusunda paranın değer kaybı tespit edilir ve o farkı karşı tarafa tazmin ettirme hakkına fıken sahip olabilir kişi. Evet Yine de buna e, mahkeme yoluyla da faiz demek doğru değil. E, bir haktır ama tabii ki o oranı iyi tespit etmek hı hı. gerekir. Yani sizin 10 liranız, paranız eğer 12 lira ise bu bahsettiğimiz hesaba göre... ...ama mahkeme size 15 lira veriyorsa 15 lira size helal oluyor demek değildir. Evet. Orada 12 lirasını alırsınız. Geri kalan karşı tarafın hakkıdır. Onu iade da karşı tarafa lazım. iade etmek gerekecek. Bir başka sorumuz hocam. Ben 18 yaşındayım ve kapalı. Kendince namazında, niyazında bir kızım. Çarşaf giyemiyorum ama bütün vücudumu belli etmeyecek şekilde... Dizlerimin altına kadar uzun ve bol kıyafetler giyiyorum. Türbanımı doğru düzgün bağlıyorum, makyaj yapmıyorum, parfüm sıkmıyorum. Acaba İslam'a uygun kapanmış oluyor muyum? Diye Tabii ki kardeş. bu tesettürle alakalı birkaç program konuşmuş evet. idik. Her şeyden önce tesettürün bayanın güzelliğini ifşa etmeye yönelik değil, aksine güzelliği setretmeye yönelik bir kıyafet olması dikkat çekme değil dikkat çekmeme üzerine hı hı. yönelik olmasının gerekliliğinden bahsettik ve bunu en güzel sağlayan da hiç şüphesiz çarşaftır evet. ee, ama bu şu demek değildir ki çarşafın dışındaki kıyafetler tesettür değildir, değildir değil. demek de ama tabii ki en güzelinin çarşaf olduğunu her daim vurgulamak hmm. gerekir. Ki çarşafı bile aslında maalesef belli konumlarda raydan çıkartılma durumları da vardır. Evet. İşte rengini değiştirmeler gibi, şekilleştirmeler gibi veya desen yapmalar gibi. Oysa dediğimiz gibi yani tesettürden gaye bu kadın genç midir, yaşlı mıdır, nedir? Onun hakkında karşı tarafa bilgi vermemesi gerekir. Evet. Bu manada yani varlığı yokluluğu müsavi olması gerekir. Böyle bir tesettür olmalıdır. Bu kardeşimize de söyleyeceğimiz bundan başka bir şey değildir. Sadece e, sual içinde dikkatimi çeken bir durum oldu. E, diz Sizlerin altı tabiri kullanılıyor. Evet. Oysa ayaklarını tamamıyla örtecek şekilde. Hı. Yani alttan pantolon veya işte bir takım farklı isimlerle dar e, ayak hattını e, belirtecek tarzda bir giyim kuşam. Caiz olmayan Hı. bir giyim kuşamdır. Tamamıyla bol e, yere kadar yere sürülmeyecek şekilde tabii ki temizliğe de dikkat etmek kaydıyla bu şekilde uzun bir elbise e, dikkat çekmeyecek, vücut hatlarını belirtmeyecek, e, güzelliliği ifşa etmeyecek, aksine güzelliliği setredecek ve onun varlığı yokluluğu diğer ki, bakan kişi tarafından bir müsavi konumda olacak. Evet. E, böyle bir elbise ise çarşaf kadar olmasa da e, bununla tesettür sağlanır denir. Hı -hı. Ama her şeyden önce bunun en güzelinin çarşaf olduğunu her daim vurgulamamız da gerekmektedir. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuza devam ediyoruz. 30 gündür kaza orucu tutuyorum. Dün imsaktan birkaç dakika önce suyumu içtim ve odama geldi fakat oruca niyet etmediğimi hatırladım. Ve saate baktım ama imsak gireli bir dakika olmuştu. Orucumu niyet etmiş gibi tamamladım. Ramazan orucunda kabul oluyor diye biliyorum ama bu kaza orucu olduğu için kabul olur mu olmaz mı bilemiyorum. E bu konuda aydınlatırsanız sevinirim demişler. Tabii şuna yine e, ifade etmek isterim. Meselenin kabul olup olunmaması ayrı bir şeydir. Evet, biz sahih ol Heh, sahih olup bu olmaması buna bakmamız evet. gerekir. Bunu daha önceden de vurgulamıştık. Hı hı. Yani şartlarına riayet edildiği zaman sahih olur. Şartlarına riayet edilmediği zaman sahih olmaz. Ama kabul olup olmaması o indallah'tadır. Aynen. O Allah katındadır. E, denildiği gibi Ramazan-ı Şerif ayındaki oruçta kaba kuşluk zamanına kadar niyette müsamaha vardır. Hı hı. E, nafile oruçlarda da e, müsamaha vardır. Ancak kaza oruçlarında niyetin geceden olması gerekir. Hmm. Yani imsaktan önce kişi niyet etmiş olmalıdır. Evet. Ama niyet nedir? Niyet kişinin dil ile telaffuz ettiği ibareler niyet değildir. Ya Rabbi niyet eledim senin rızan için yarın kaza orucu tutmaya şeklindeki ifade niyet değildir. Hmm. Niyet kastül kalptir. Evet. Yani kalbin kast etmesi, ve azmetmesidir. Bu kardeşimizin sahur yapması, sahura kalkması, hı hı. Işte, e, imsaktan önce su içmesi ve su içerken yarın oruç tutma niyetiyle de bulundurması bu kişide niyet var demektir. Evet. Her ne kadar bunu dille telaffuz etmese de hı hı. diyor ya ben niyet etmeyi unuttum. Unuttuğu şey kalbindeki niyeti değil onu telaffuz etmesiydi. Evet. Oysa bu gerçekte şart olan bir şey değildir. Dolayısıyla bu olmasa dahi hmm. yani dil ile bunu telaffuz etmese bile kalbinde bu kasıt var ise ki var olduğunun alametleri savura kalkmasıdır. Hmm. imsaktan önce su içmesidir. Oruç tutma gayesiyle su içmesidir. Hararetini dindirme kasıtıyla değildir. Dolayısıyla bu kardeşimizin orucu sahiptir Allah'ın Peki hocam şöyle bir durum oluyor. Mesela e, kardeşimiz akşamdan yattı. İşte gece kalkacağım savura e, niyet edeceğim veya yemek yiyeceğim. İşte sahurluk yapacağım sonra kaza orucumu tutacağım. Yattı. Sonra kalkamadı. kaldı Bak kalktı ki güneş soğudu. İmsak geçti. Şimdi geceden niyet diye tabir ettiğimiz şey güneş batımından sonra artık gece başlamıştır. Hı hı. Dolayısıyla bu kardeşimiz yatmadan önce yarın oruç tutmak kastı var mıydı bu kişide? Hı hı. Vardı. Evet. Sahura kalkma niyeti var mıydı? Vardı. Vardı. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Bu kişinin niyet. niyetinin var olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu sahura kalkamasa da Başka bir takım etkenlerden dolayı bir şekilde kalkamadı. Geceden niyet, kastül kalp var olduğu için bu kişi orucuna devam Değil edebilir. Hocam. Herhangi bir mahsul lazım gelmez. Evet hocam. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Ee, kar payı ve faize aynı diyenler var. Ee, bununla arasındaki en çarpıcı fark nedir diye sormuşlar hocam. Evet. Hani kar payına cevaz veriyorsunuz da faize niye veriyorsunuz? İkisi de aynı şey. Yani bankaya deniyor. getiriyorsunuz paranızı veriyorsunuz veya bir tefeciye paranızı veriyorsunuz. Hı -hı. O para mukavimde aylık size belli bir ödeme yapıyor. Evet. Bu faizdir bu caiz değildir. Diğer taraftan bir ticaret erbabına paranızı teslim Hı -hı. ediyorsunuz. O paranızla ticaret yapıyor ve bu ticaretten elde ettiğiniz kazanç kar payı deniyor bu caizdir. Arada ne fark var bunlar bir midir? Tabii bunların bir olduğu söylemi ta aslı saadette Kur'an'ın indiği dönemde de vardı ki Kur'an-ı Kerim faiz ile alışveriş aynıdır diyenlere cevap niteliğinde faizi Allah haram etti. Alışveriş ise helal kıldı. Hmm. ifadesiyle bunu açmıştır. Evet. Dolayısıyla bu yeni dönemde olan bir söylem değildir. Hmm. Ee, peki faizin en bariz örneği karşılıksız olarak belli bir rakamın alınması. Diğer bir ifadeyle parayı Karşı tarafa Parayla. kullanacak olan kimseye kiralamaktır. Hı hı. Yani paranızı veriyorsunuz, kiralamak üzere veriyorsunuz ve karşılığında ücreti alıyorsunuz. Ve alacağınız ücret parayı kullanmanın karşılığı ve o parada zimmetinde baki olacak. Hı. Her halükarda siz o paranızı geri alacaksınız. Evet. O arkadaşınız iflas değilse, ticaretinizde de kar etmese de hı. zarar değilse o sizi ilgilendirmez. Siz aylık kiranızı alırsınız. Tıpkı ne gibi? Ben dükkanımı size kiraya verdim. Siz dükkanda ticaret yapıyorsanız o sene kar etmediniz ama ben yine kiramı alacağım. Veya çok kar ettiniz, önemli değil. Ben her halükarda kiramı alırım. Hmm. Bunun gibi değerlendirilir faiz işlemi. Paranız da bir nevi dükkan gibidir ve dükkanın nemasıdır o faiz evet. ve bu Allah vazîmüşa'nın yasak ettiği, haram ettiği faizdir. O ise kar payı diye tabir ettiğimiz İslami kurallar doğrultusunda olan karpayı yoksa herkesin demiş olduğu karpayı değil. Evet. Ee, ben paramı size veriyorum ve o paramı size vermek ile bir şirket oluşturuyoruz, Hı -hı. bir ortaklık oluşturuyoruz. Programımızın birinci bölümünde buna değmiştik ve bu ortaklıkta siz sermaye olarak amelinizi koyuyorsunuz, yani iş potansiyelinizi koyuyorsunuz. Evet. Ben ise paramı koyuyorum ve daha sonradan bu ortaklıkta bir ticaret yapıyorsunuz. Ve ticaretten elde ettiğiniz bir kar oluyor. 10 lira alıp 12 liraya sattığınızda 2 lira bir kar var. Evet. Bu karı aramızda daha önce konuştuğumuz doğrultusunda taksim ediyoruz. Hı hı, Burada ben paramı size vermeme mukabil ücret almıyorum. Yani hı. paramız aslında paramın ücretini sizden almıyorum. Bir nevi paramın ticaretinden ben kar payı evet. alıyorum. Çünkü bir insanın bir paraya, bir kar'a müstahak olabilmesi İslam üç şeyden biri iledir. Ya mal sahibi olacağım, yani malik olacağım, hı hı. bir param olacak, o paranın karşılığında elde edilecek kardan payım olur. Veya amil olacağım, bedensel olarak güç sarf edeceğim ve alacağım ücret onun mukabili olacak. Bu bana helal olur. Hı hı. Veyahut da sorumluluk alacağım, ödeme sorumluluğu alacağım. Yani bir nevi kefil olacağım. Bu durumda da alacağım ücret buna mukabildir. Bu kefalete misal şunu verebiliriz. Yine programımızın birinci bölümünde aslında bir nebze buna temas etmiştik. Siz boyacısınız varsayalım. Ev boyuyorsunuz. Ben ev boyama işi aldım. Hı hı. Bir arkadaşımın işte evi boyanacak. O işe üstlendim aldım şu kadara ve bunu size yaptırıyorum. Ve siz bunu yapınca da oradan alacağınız ücreti aramızda taksim edeceğiz. Heh. Anlaşmamız doğrusunda. Peki ben bu ücreti almamın fıkhen karşılığı nedir? Neye binaen benim bunu almam caizdir? Ben boya işi yaptım mı? Yok. Yapmadım. Amelim yok. Ortaya sermaye bir şey koydum mu? Koymadım. Yani. Ortada bu da yok. Ama burada ödeme sorumluluğun var. Nedir o ödeme sorumluluğun? O kardeşimiz yani işi bana veren kişi muhatap olarak beni tanır. Hı -hı. Yani evde boyada bir sıkıntı olursa veya işin yapılmaması, zamanda teslim edilmemesi durumunda beni ilgilendirmez, git Suat Bey'le ilgilen deme hakkına sahip değilim. Evet. Ben sorumluluk aldığım için sizin yapacağınız işten prim alabiliyorum. Hmm. Eğer sorumluluk almasaydım oradan Ondan bir anladım. bedel almam caiz olmayacak. Evet. Dolayısıyla benim yani bu kar payına geldiğimiz zaman meseleyi oraya konuşalım. Çünkü hmm. çerçeveyi genişletmeyelim. Vermiş olduğum paradan ticaret yapıp elde ettiğiniz kardan benim hisse almam paramın karıdır. Yoksa paramın kirası değildir. Evet. Ve sizden almıyorum elde edilen kardan, kardan alıyorum. alıyorum sizin de o kardan pay almanız benim paramın çalıştırmanızdan dolayı değil amelinizin karşılığıdır siz de amelinizi ortaya koydunuz ve o mukabilde ücret aldınız evet. ve her ay gereksiz gerekten risk aldık aldığımız risk nedir benim ortaya koyduğumuz sermayenin gitme ihtimali vardır. Hı -hı. Sizin de ortaya koyduğunuz amelinin karşılığını alamama Anladım. ve heba olma ihtimali vardır. Evet. Dolayısıyla bu ihtimaller var olduğu müddetçe yaptığımız bu ticari bir faaliyettir. Ve bunda fıkhen bir problem yoktur. Ve fıkıh dilinde de buna mudarebe ortaklığı denir. Ve şöyle bir şey var. faizle mesela para yatırıldığı zaman bankaya faize para yatırdınız, Bu size her daim belli oranda faiz veriyor. Yani ben para kazanamadım sana bu ay... Faizden para vermiyorum demiyor. Evet. Her ay veriyor bunu ama kar payı olayında bakılan hani doğru sistemde e, zararına da ortak olmuş oluyorsunuz değil mi hocam? Zararın ortak değil, zarar zaten size evet, yansıtılacak. Yansıtılacak. Kara gelecek olan kardan hisse alacaksınız. Hı -hı. Onu şöyle misellendirdik. Evet. Hani ben dükkanımı size kiraya verdiğim zaman siz kareseniz de etmeseniz de ben aylık kiramı bilirim. Evet. Faiz bu gibidir. Verdiğim para mukamda ben aylık paramı bilirim. Hı -hı. Peki şöyle bir haklı olarak soru sorulabilir. Efendim finans kurumları da aşağı yukarı verdikleri rakam sabit. Yüzdelik olarak hmm. biz şu kadar para veriyoruz diyorlar. Bunun nasıl oysa kar oranı yüzdelik olması gerekir ve kardan olması gerekir. Evet. Bu nasıl olacak? E, bu itirazı onlara yaptığımızda şöyle cevap veriyorlar finans kurumlara. Hı hı. Ee, biz e, bir ay sonra vereceğimiz kar oranından bahsetmiyoruz. Yani orandan bahsediyoruz da vereceğimiz rakam, onun vereceği paraya nispetle oran kaçta kaç olacağından bahsetmiyoruz. Hı hı. Daha doğrusu geçmiş aydan veya geçmiş senedeki verdiğimiz rakamlardan bahsediyoruz. Evet. Ve oradan bir kıyaslama yapmasını istiyoruz. Çünkü hı. ticari faaliyetler belli alanlar. Evet. Nedir o? Mal al sat meselesi yani kredilendirme sistemi. Hı hı. Ve orada da kar oranları aşağı yukarı belli, belli olduğu için bizim bu parayla ileriye dönük ne kadar kar elde edeceğimiz şu anda kestirebilmemiz mümkündür. Ama bütün bunlara rağmen biz size şu kadar para vereceğiz diye bir taahhütte bulunmuyoruz diyorlar. Hmm. Geçmiş ayda bu kadar verdiğimizi söylüyoruz yani veya evet. geçmiş senede bu kadar verdiğimizi söylüyoruz. Bu bir nebze bunun fıkhi açıdan sıkıntısını, problemini bertaraf edebileceği evet. bir söylem. Ay ayda zaten 1 lira, 2 lira, 5 lira neyse Olabilir. farklılık bir gösteriyor. Bir de tabii şöyle bir şey var ama zarar hiç olmuyor. Bu nasıl olacaktır? Hı -hı. E, oysa zarar olma ihtimali de vardır. Evet. Ve zarar olduğu zaman da benim param gitmesi gerekir. Hı -hı. Yani ben her halükarda paramı biliyorum dersen bu caiz olmaz. Evet. Bunu da kurumlar e, şu şekilde kendilerini savunuyorlar. Çünkü bu soruları biz onlara defalarca sorduk. Hı -hı. Karşılıklı mütealaalarımızla görüşmelerimize, gerek fıkı kurullarıyla görüşmelerimizde e, bu halktan gelen aslında bu fıkhi değerlendirmelerdir. Evet. Bu değerlendirmeleri onlarla görüştüğümüzde Diyorlar ki öncelikle bizim zarar etmemiz piyasadaki bir tüccarın zarar etmesiyle eşdeğer değildir. Evet. Çünkü piyasadaki bir tüccarın zarar etme ihtimali daha fazladır. Hı hı. Biz banka sistemi itibariyle çalıştığımız için kendimizi tamamıyla sağlama almadan hiçbir ticari faaliyetin içine girmiyoruz. Hı. Yani size bir mal lazım kredilendirme sistemine gireceğiz. 10 lira vereceksek yani 10 liranın altına gireceksek 15 liralık malını ipotek koyuyoruz. Hı hı. Veya 20 liralık malını ipotek koyuyoruz. Kendimize her halükarda garanti alıyoruz. Evet. Dolayısıyla zarar etme ihtimalimiz yok demiyoruz ama çok az. Evet. Ve buna rağmen eğer bir zarar söz konusu oluyorsa da evet normalde bunu sermaye yansıtmamız gerekir. Yani önce kar, kâr kar bunu karşılamaması durumunda sermaye. Ama biz kar oranımızı biraz geniş tuttuğumuzdan dolayı önce havuzumuza yani karımıza bunu karşılıyoruz. Hmm. Kendi içimizden bunu e, karşılayarak bunu bir nevi e, geri plana atabiliyoruz. Bu şekilde. Gelecek olan karlarda ya yani diyelim ki fazla kar olduğu zaman, 5 lira kar olduğu zaman bunu 5 lira değil 4 lira olarak e, yansıtıyoruz ki bunu müşterilerimiz de kabul ediyor. Ötekinde kenardı olarak bu manada hani. bir zararı karşılayabiliyoruz. E, ama bütün bunlara rağmen resmiyette şöyle bir şey daha çıktı. Bankacılık kanunu bildiğim kadarıyla 86'lı 87'li yıllarda işte bazı finans kurumlarının batması gibi Hı -hı. bir takım nedenlerden dolayı bankacılık sistemi genişletildi. Ve belli bir rakama kadar bildiğim kadarıyla 50 bin gibiydi bu rakam 50 bin TL'ydi belki daha fazla da olabilir. E, banka devletin tekeffülü altında yani sizin verdiğiniz para o kadar miktarda bir zarar olsa bile devlet siz ya. onu devletten alacaksınız evet. devlet bunu tekefül ediyor. Peki bu bizim bahsettiğimiz bu mudarebe sistemine zarar vermez mi? Yani ben paramı size veriyorum, siz paramı çalıştıracaksınız ama zarar ederseniz de ben paramı alırım şeklinde hmm. bir şart. Normalde mudarebe ortaklığına zarar getiren hmm. bir şarttır. Peki bu da aynı bunun gibi değil midir? Bunu da şu şekilde ifade edilebiliyor. Eğer banka biz bu parayı vermeyi taahhüt ediyoruz diyorlarsa bu zaten caiz olmaz. Hmm. Ama bunu taahhüt eden banka değil. Devlettir. Devlet. Devlet ise üçüncü bir kurumdur. Hı hı. Yani biz ikimiz alışveriş yapacağız. Bir ortaklık kuracağız. Üçüncü şahısta kalkıyor diyor ki bana sen bu paranı ver. Kardeşimiz bunu çalıştırsın. Ama merak etme zarar olursa onu ben karşılayacağım diyor. Sizden hariç hı hı. olarak. Bu manada bir tekefül bir kefalettir. Bu da sıkıntı aşılabilecek bir sıkıntıdır. Hı hı. Ama tabii burada farklı problemler de yok değil. Nedir o problemler? Ee, her ne kadar devlet o paraya tekefül etse de e, devlet o bankadan, finans kurumundan tekeffüle mukabil belli ücret alıyor. Hmm. Yani bir nevi parayı kaska yaptırıyor, evet. sermayeyi kaska yaptırıyor veyahut da devlet bankasında belli bir miktarı bloka yaptırıyor, tutmasını hmm. gerek tutuyor. Daha bunun gibi birçok etkenler de vardır. Zaten bunlardan dolayı biz e, finans kurumları mutlak manada çalıştırmak doğrudur demiyoruz. Hmm. Yani onlarla işte paranızı nemalandırma gayesiyle paranızı yatırın o size çok helaldir şeklinde bir söylemimiz asla olmamıştır. Olamaz da. Evet. E, ama bir bankayla da aynı değere eş değer olarak değerlendirmek de doğru değildir. Hı hı. E, aralarında ciddi manada fark vardır. Bunu da bilmemiz gerekir. Ama ticari faaliyetlerin hepsini de kabullenmemek, ben dolayı da mutlak manada onlarla yapılacak tasarruf doğrudur da demiyoruz. Evet. Dolayısıyla eğer sizin paranızı sadece gayeniz nemalanması için oraya yatıracaksanız yatırmamanızı tavsiye ederiz. Ama yok ben carım illaki bir bankayla çalışmak zorundayım. Veya hırsızlık gibi bir takım etkenlerden dolayı paramı bir yere yatırmak zorundayım. Ha, bu durumda finans kurumları daha ehvendir. Orayı Olayım. tercih etmenizi söyleriz. Ve alacağınız kar payı da bu manada alırsınız. Evet. İhtiyaç sahibi değilseniz tasatduk edersiniz. Hı -hı. Yani bu sıkıntıları bir nevi göz ardı. Kendi paranızı anladım. alırsınız. Karını tasatduk ederiz. Ama ihtiyaç sahibiyseniz de bu helaline itikad etmek şartıyla da Olabilir şeklinde de ifadede kullanabiliriz. Evet hocam. Ama ba biz bu sistemin yani caiz olmaması diye bir şey yok. Hmm. Sistem sistem olarak caizdir. Ancak finans kurumlarının uygulamalarında bazı aksaklıklar olacağı için biz onların uyguladıklarına tam manasıyla hmm. etmiyoruz. Yoksa mudarebe ortaklık, fıkıhta var olan bir ortaklıktır. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu bir ortaklıktır. Aslı saadetten günümüze kadar Müslümanların uygulaya getirmiş oldukları bir ortaklık sistemidir. Evet hocam. Ee, son sorumuzla inşallah programımızın nihayetine erdirelim. Ee, karım ile evlenmeden evet. önce dini bilgilerim kısıtlıydı. Aklımda sorular vardı. Eşimle evlenirken dini nikah yapıldı. Daha sonra aklımdaki sorular bazı kişilerin de yardımı ve yanlış bilgilenme ile bir ilahın var olduğu ama o ilahın Allah olup olmadığını bilmiyordum. E ayrıca ilahın insanları özellikle yaratmadığı, insanın evrim sonucu şans eseri oluştuğu, ilahın insan gibi küçük bir varlıkla ilgilenmeyeceği gibi düşüncelerle doldu. Daha sonra Allah razı olsun Cübbelahmet hocamızın teke tek ve diğer televizyon programlarındaki konuşmalarıyla Kur'an'a İslam'a geri döndüm. Şu an beş vakit namazımı kılmaktayım ve borçlarımı elimden geldiğince eda etmekteyim. Size iki tane sorun var. Birincisi, şimdi ben dinsiz olup tekrar dine geri dönmüş mü olurum? Bundan dolayı her ne kadar kılmaya devam etsem de kaza namazlarım üzerime borç mudur? İkinci sorun, karımla nikahım ne durumdadır? E, nikahımız geçerli midir, değil midir? Değilse ne yapmam lazım? Tazelemem gerekir mi? Tabii ki her şeyden önce e, bu emsal itikat insanı iman dairesinden çıkartır. Evet. Yani işte insan tesadüf eseri olmuştur, hmm. Allah yaratmamıştır şeklindeki itikat, İslami bir itikat, İslami bir anlayış tabii ki değildir. Elhamdülillah ki kardeşimiz bu itikattan kurtulduğunu söylüyor. İnanılması nasıl gerekiyorsa öyle inandığını ifade ediyor. Dolayısıyla bu saatten sonra zaten muvahhittir, mümindir. Bu konuda şek şüphemiz yoktur. Geçmişe dönük bu gibi hal ve hareketlerden dolayı zaten tövbe istiğfar etmiştir ve oradan vazgeçmiştir. Hı hı. Onları bir daha irdelemeye de gerek yoktur. Evet. E, nikah konusuna gelince eğer nikah bu aşamadan sonra bir nikah yenileme olayı olmamışsa e, nikahı tazenemeyi yani nikah kıymayı hı hı. E, tavsiye ederiz yapması gerekir. Çünkü sıkıntılı bir idi o dönemde. Evet. E, oysa itikadın bozuk olması, Allah muhafaza insanı iman dairesinden çıkartacak derecedeki bir itikad bozukluğu nikahın bitmesine vesile olur. Evet. E, dolayısıyla burada yeniden bir nikah kıyma ki bu çok basittir. İki evet. tane şahidin huzurunda e, kadın ve kocanın birbirlerine icap ve kabulle bulunarak akt etmeleridir. Evet. Bu şekilde nikah akt etmeleri yeni bir törene gerek yoktur. Ee, nikahı yenilenmiş olur, nikah akdedilmiş olur. iki ee, erkek şahitleri. İki birlikte. erkek veya evet. bir erkek, iki bayan. Hı hı. Ee, bunlar akıllı, bulu çağına ermiş Müslüman kişileri olmak evet. şartıyla beraber. E, bu şart, şahitlerin huzurunda nikah akdedilirse e, bu nikah yerine gelmiş olur. E, geçmişi de konuşmasınlar, geçmişle alakalı irdelemesinler. Hı hı. E, çünkü اتَعِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ günahından tövbeden onu işlememiş gibidir efendimiz aleyhisselatu vesselam'ın buyurduğu üzerine yanlış bir itikattı ama şimdilik böyle olması gerekir. O manada bilgisini arttırsın sohbetlere devam etsin, okumaya devam etsin. İnşallah daha güzel bir niteliğe doğru devam gider. İnşallah. Namazları konusunda da tabii ki kazalarını yapsın. Hı -hı. Namaz borçlarını tamamıyla inşallah bitirsin. Ve bu gayret içinde de olsun deriz. İnşallah. Bu soruyla da vaktimizin sonundayız hocam. Son olarak dua bağımına neler söylemek Rabbim istersiniz? Rabbim yanlış itikada sapmaktan cümlemizi muhafaza tamam. eylesin. Nasıl inanılması gerekiyorsa bu şekilde inanmayı ve o şekilde Allah'ımızın huzuruna gidebilmeyi de cümlemize nasip etsin. Allah razı olsun. Çok teşekkür Cümle ediyoruz bize. hocam. Kıymetli izleyenlerimiz bugün de İlmi Alp programımızın sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta yine sizlerden gelen sorularımızı cevaplamaya devam edeceğiz. Tekrar inşallah önümüzdeki programda görüşmekle ile diyoruz. Ve yine geçmişteki programlarımızda lalegül tv.com teradesinden izleyebilirsiniz. Ve acil cevaplanmasını istediğiniz sorularınızda İsmaila fetva hattından Yeniden sorabilirsiniz. Tekrar görüşmekle ile Hepiniz mevlaya emanet olun. Hoşça kalın.